Kaustura Do still? Cause you still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 Şimdi bir gün 1913 yılı başlarında kahvaltıdaki masasında mektupların arasında Hindistan kulları donanmış eski püskü yıpranmış bir zar bulur. Açtığında içinden İngilizliğin ilkine pek benzemeyen bir el yazısıyla yazılmış. Satır satır sembollerle dolu kağıtlar çıkar. Hadi onlara isteksizce bir göz atar.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 herkesçe bilinen ve sanki orijinalmiş gibi sunulan bir sürü törenden oluşmuş bir mektup. Tabii ispat ispat hak getirecek hiç öyle bir şey yok. Belki de sinirlenir harde. Hepsi de garip bir kandırmacıya benziyordur. Mektubu bir tarafa bırakır. Ama her nedense o akşam kendisinin kendisi gibi matematikçi olan ve birlikte zaman zaman çalışıp çok güzel matematik makaleleri yazdığı bir arkadaşına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 Böyle bir hastayla konuşmayı başlatmakta zorluk çeker. Bir beceriksizlik vardır üzerinde. Şöyle bir laf eder. Buraya gelirken bir taksiye bindim. Plakasında 1729 vardı. Bana çok alalade bir sayı gibi geldi der. Ramonujan o hasta yatağından birden fırlar, gözleri parlar. Hayır hardi, hayır hardi der. Çok ilginç bir sayı. İki küpün toplamı olarak... İki ayrı şekilde ifade edilebilen sayılar arasında en küçüğü 1729'dur. İşte Ramanujan gerçekten böyle sezgi gücü yüksek, müthiş bir zihinsel kapasitesi olan bir idi, bir doğal dehaydı. Ama bunlar bu tür örneklerden çok fazla bulmak matematik tarihinde de imkan dahilinde değil gerçekten. Ama unutmayalım.